Merhaba. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz böyle. Ee, ben bir soracaktım. Normalde yani hep büyüdan bahsediyorlar, var olduğu Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor, 102 ikinci ayette. Ee, ve insanlar birbirine bir şekilde yapıyor, yapmıyor. Bundan bunun insanlara etkisi nedir? Yapılan kişiye etkisi nedir? Farz misal bir insanda var, yapıldı ve bu insan korunması nasıl olmalı? Artı bunun bazı kişilerden duyuyorum ki kadere etkisi var, kaderi bozuyor diyorlar. Yani bu bundaki şey nedir? Yani kadere etkisi var mı, yok mu? Hani bir şekilde evet korunuyoruz. Felak inmiş, Peygamber Efendimize de yapılmış evet. ayetel kürsüyle korunuyoruz. Yani benim anladığım ve araştırdığım kadarıyla böyle bir durumda e, yani kişiye cin musallat edildiği de oluyor. Yani Hı -hı. bu kişiler ne yapmalı, nasıl korunmalı? E, ve hakikaten kadere etkisi var mı? Ve allah Teala kader yazarken bunu da kadere yazmış mıdır? Evet, bayağı bir soru ihtiva evet, ediyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Fatma Hanım Öyle uzunca hocam. cevap vermeyi gerektiren bir soru sordu. Bir defa büyü diye bir şey var. Tamam. Ama bunun dinle alakası yok. Yani e, Yüce kitabımız Allah kelamı Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman diliminden önceki devirlerde de e, büyü vardı. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyüyü helak edici yedi günahtan birisi saymıştı. Yani evet. büyü yapmak, yaptırmak, e, adam öldürmek gibi, içki içmek gibi, kumar oynamak gibi Hırsızlık yap, yap, yapmak gibi büyük bir günahlardan birsidir. Zaten biz bunu da görüyoruz. Dolayısıyla hani yok demek mümkün değil. Peki nasıl korunacağız? İşte muavizat diye Kur'an-ı Kerim'in son 3 suresi, yani son iki suresine muavizetin, yani felak ve nas surelerine muavizetin iki koruyucu sure, İhlas suresiyle birlikte. Yani kuluhallahu ahd, kulanzurabil felakı, kulanzurabil nası. Bu üç surede. Muavizat yani koruyucular anlamında üç sure. Bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç zaman diliminde üçer defa okumuştuk. Mesela akşam namazı kıldıktan sonra üç ihlas, üç filakı, üç nasi okumuştur. Ee, sabah namazını kıldıktan sonra üç ihlas, üç filakı, üç nasi okumuştur. Hı hı. Bir de yatağa yatınca, uyumadan önce yine bu, bu üç sureyi üçer defa okumuştur. Evet. Bu Fatma Hanım veya bizi dinleyen başka kardeşlerimiz, de bu şekilde okurlarsa inşallah herhangi bir büyüünün etkisinde kalmazlar yani Allah'a sığmış olurlar bunu bu şekilde ifade edelim ben mesela kendi hayatımdan örnek veriyorum. ben bunu öğrendiğim günden berisi. yani üç zaman diliminde yani yatmadan önce uyumadan önce yata yatınca sabah namazında yani sabah namazının akabinde akşam namazının akabinde üç ilaz üç filakü üç nas okuyor Evet, bunları okursak inşallah Cenab-ı Hak bizi görünür görünmez kazalardan işte cincilerin büyücülerin fitnecilerin şerinden muhafızı etmiş olur çünkü özellikle felak ve nas dua içerikli istiaza içerikli surelerdir şimdi kadere etkisi var mı şimdi bu kader konusu gerçekten kadere iman kitabı imanın içerisinde var yani Kur'an-ı Kerim'de kader var Kaderi inkar etmek mümkün değil ama kaderin ne olduğunu doğru anlamak lazım. Şimdi biz kaderi iki kısma ayırıyoruz. Birisi kaderi mübrem, ikisi de kaderi muallak. Kaderi mübrem nedir? İnsan iradesinin bulunmadığı alanlarda olup bitenlerdir. Dedim ki bir deprem oluyor, yağmur yağıyor, değil mi? gök gürülüyor, şimşek çakıyor, bir yere yıldırım düşüyor, efendim işte çok sıcak oluyor, değil mi? Veya çok soğuk oluyor, yağmur yağmıyor, kıtlık oluyor. Bunlar da benim e, bireysel olarak, kişi olarak, bir insan olarak iradem söz konusu değil. Tamamen Allah'ın iradesiyle olup biten şeylerdir. Bunlar Allah'ın kader, yani takdiri sonucunda olan biten şeylerdir. kader Muallak ise insan iradesiyle ilgili olan konulardır. Yani benim e, karar verip yaptığım şeyle ilgili olan şeylerdir. Dolayısıyla e, benim irademin bulunduğu alanlardaki söz, eylem ve davranışlarda benim irademin kadere etkisi var. Evet. Şimdi bunu nasıl anlatayım size? Delim ki Kur'an-ı Kerim'de bize bir kısım söz, eylem ve davranışlar yasak kılınıyor. Mesela yalan söylemeyin, içki içmeyin, kumarı oynamayın, zina etmeyin, hırsızlık yapmayın, adam öldürmeyin, gıybet etmeyin, suizende bulunmayın, iftira etmeyin gibi yasaklar var. Veya işte doğru sözlü olun, şahitliği dostluğu yapın. İşte anne babanızda ihsanda bulunun, komşunuzda ihsanda bulunun, Allah yolunda infak edin, zekat verin gibi e, emirler var. Şimdi bunları yapıp yapmama benim irademe dahil olan şeylerdir. Evet. Dolayısıyla ben bir şeyi isterim Allah onu yaratır. Yani tek yaratıcı Allah'tır. Yani bizi ve bizim yaptıklarımızı yaratan, meydana getiren Allah'tır. Dolayısıyla bunu bizim e, itirad mezheplerimiz şöyle formül etmişler. İnsan kasip Allah halıktır. Yani insan bir şeyi ister, arzu eder, yapar. Allah da insanın bu arzu istigametini yaratır. Şimdi canım Allah'ı ne işe, bu işi niye karıştırıyorsunuz? Ben yapıyorum diyemezsiniz. Size görme imkanı veren, elinize tutma imkanı veren, kafanızın çalışması, aklınızın çalışmasını sağlayan, ayaklarınızın yürümesini sağlayan, değil mi? Konuşmanızı sağlayan Hazreti Allah'tır. Evet. Allah bunları e, yani sizin iradenize imkan vermeyi verse yapacağınız bir şey yoktur. Kainatta olup biten her şey Allah'ın izniyle meydana gelir. Allah'ın izin vermediği hiçbir şeyin meydana gelmesi mümkün değildir. Ölüm de dahil buna. Yani siz birisini öldürmek istiyorsunuz veya siz kendinizi öldürmek istiyorsunuz. Eğer Allah izin vermezse siz öldüremezsiniz bir başkasını veya bir baş, bir kişi de kendisini öldüremez. Eee ma'kenel nefsin entemuta illa bizleh. Bir insanın ölmesi ancak Allah'ın izniyledir. Yani diyelim ki siz intihar etmeyi Düşündüğünüz intihar ettiniz. Allah o intiharı sizde, o iradeniz istikamette yattığı zaman, yani intihar, ölüm sizde gerçekleştiği zaman siz olursunuz. Diyelim ki evet. yalan söylemeyi murad ettiniz ve yalan söylediniz. Allah size yalan söyleme imkanı verir ve sorumlusuz siz olursunuz. Yani şeyi böyle anlamamız lazım. Yani kader konusunu bu şekilde İnsan alakalı. iradesi davranışlarıyla ilgili boyutunu böyle anlamamız lazım. Evet.